Kültürel Miras ve Koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altın Say. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altın Say. İyi, i̇yi akşamlar, ben Altın. Merhabalar e, Kenan Bey. Bu akşam e, Kenan Yurtta e, konuk ediyoruz. E, birazdan kendisini tanıtacağız. Üzerinden 21 gün geçti. Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinde canını kaybedenlerin sayısı resmi rakamlara göre 45 bini buldu. Resmi rakamlara göre toplam 164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi. E, Antakya şehri Kahramanmaraş merkezli iki depremin ve ardından Hatay merkezli depremlerin en fazla etkilediği yerleşimlerinde birisi Kenan Bey'de Antakyalı. Ee, kentteki farklı dini inançlara ait tarihi ibadet yapıların çoğu ya yıkıldı ya da büyük tahribat aldı. Dünyanın en eski kiliselerinden biri olup camiye dönüştürülmüş olan Habibi Necca Camii'nin yanı sıra Muzevi havrası, Rum Ortodoks ve Antakya Protestan Kilisesi, e, tahrip e, olmuş yapıların arasında. E, ayrıca sivil yapılar var, e, Hatay Meclis binası gibi, uzun çarşı gibi birçok kültür mirası varlığı tahrip oldu, yıkıldı e, ve tabii ki yani bu tarihi kültür varlıklarının yıkılması aslında şehirlerin kaybının bir üstüne bir kimlik kaybı fakat Antakyalılar söylüyorlar şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız diyorlar geri döneceğiz ve bu medeniyetler buluşması şehrimizi küllerinden yeniden doğuracağız diyorlar bu akşam işte arkeolog konservatör Kenan Yurtdagül ile bu konuları konuşuyoruz hoş geldiniz merhaba hoş buldum Hoş geldiniz Kenan Bey. Ben önce sizi bir kısaca tanıtayım. Evet, arkeolog ve konservatörsünüz. Yani küçük objelerin korunması ve onarımı uzmanısınız. 1978-2000 yılları arasında da bakanlıkta bir eski bir bürokratsınız aslında. Bürokratlık yaptınız. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, daha sonra Müzeler Genel Müdürlüğü yaptınız. Bu tabii İsim değişiklikleri oldu. O nedenle e, farklı gibi duruyor. Ve Antakya'yı e, çok iyi tanıyorsunuz. Antakyalısınız. Asun'un da söylediği gibi bu anıtlara olanları duyduk tabii daha çok. Öncelikle onların haberleri geldi. Ama Antakya şehri galiba e, neredeyse bütün o kendine özgü, çok özel olan kültür ortamını, hemşehrilik ortamını da kaybetti bu depremle birlikte. Çünkü bütün şehir e, tahrip oldu, sivil yapıları da tahrip oldu. Ve Antakyalılar gerçekten şimdi daha da belirgin hale geliyor ki çok sahipler şehirlerine, çok bağlılar ve çok kendilerine özgü bir Antakyalılık ruhu var. Dolayısıyla oradan onlar da kültür varlıklarıyla birlikte e, somut olmayan kültürlerini de sahip çıkıyorlar ve bir yandan da tabii Antakya'yı korumak için, bu durumdan kurtarmak için kararlar alınıyor, çalışmalar yapılıyor. Siz bize bir anlatabilir misiniz tümdeki durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii öncelikle size de ne diyeyim başınız sağ olsun, sabır dileyelim çünkü sizin de şehriniz yakınlarınız. Kayıplarınız, evet. evet. Kenan evet. Bey bir de Antakya Kültürel Mirası Koruma Derneği'nin kurucusu. Da ah, evet onu unuttuk. O önemli tabii zaten. Evet, ondan o da bahsedersiniz evet. O şekilde kendisini konuk ettik. Antakya Kültürel Mirası Koruma Derneği galiba 2019'da kurulmuş. Evet. Siz de i̇şte onun başkanısınız. Evet siz bize sizin gözünüzden bu durumu bu olan biteni aktarır mısınız? Tabii ki. Teşekkür ediyorum. Dediklerinizin tümüne katılıyorum. Antakyalı olmak ayrıcalık. Antakyalı birçok platform kuruldu. Antakya ile ilgili. Antakya içinden, Antakya dışından, Antakyalı olup başka şehirlerde yaşayan insanlar çeşitli platformlar kurdu ve ne yapabiliriz diye konuşuyorlar. Şimdi ben depremi yaşadım. Antakyalıyım. O kötü an Antakya diye bir şehir tamamen yok oldu. Ee, ama hep söylediğim bir şey var. Antakyalı'nın fiziki olarak yok oldu ama ruhu duruyor. Yani demin sizin sözünü ettiğiniz e, önemliydi. Antakya'nın durumu aslında diğer tabii ki büyük deprem geçiren şehirlerde de çok tahribat var ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. En fazla tahribatı gören Antakya şehri. Ve 3 gün ve 3 gün hiçbir yardım almadı. Bunu çok altını çizmek istemiyorum. Yani neden yardım olmadı diye sormayın lütfen. E, çünkü nedeni ortada. İpek yolu, baharat yolu ve kral yolunun geçtiği bir şehir. Roma yokken henüz ortada bir imparatorluğun sahip Seleukoslar şehri kurmuşlar. Önce Seleukoslar, sonra Roma, sonra birçok kez el değiştirmiş. İşin ilginç olanı e, şehri alan, e, örneğin Abbasiler, Harun Reşit Antakya'ya gelir ve Antakya'yı çok beğenir ve Antakya'dan gitmek istemez. Yani Bağdat'ı bırakıp Antakya'da yaşamak ister. Vezirleri zorla ikna edip götürür. Bunun gibi birçok örnek var. Antakya'yı beğenip Antakya'dan gitmek istemeyen. Tarihini sürdürür 1268 yani Antakya Haçlı Prensi. Çok az bilinen bir tarihidir Antakya'nın. 170 yıl kalmışlardır. Ve 1. Haçlı Seferi'nde Antakya önlerine gelip 8 ay girememişlerdir. O kadar muhteşem bir şehirmiş ki korumalı. Ve içeride 300 kilise, iki katedrali olan bir e, şehirden sürediyoruz. Ve 1268 yılında Baybars yani Memlük'lü komutan Antakya'yı aldığı zaman yerle bir eder. Herkesi kılıçtan geçirir. Ve Antakya bütün o ihtişamını, bütün o kültürünü, kültürü mevcut olan o zaman kültürünü kaybeder. Fakat her zaman küllerinden doğmuş bir şehirdir. 300 yıl kalır Memlük'den sonra Osmanlı alır. Osmanlı, Antakya'yı Halep'e Bağlar. Antakya'da gelen bütün seyyahların söylediği gibi Antakya harabe vaziyetteydi. Ama hep ruhunu korumuştu. Bugün de aynı şekilde. Her Antakyalı Antakya için bir şey yapmak istiyor. Bütün dini yapılar işte 636'da ki önce bir pagan tapınağı sonra bir e, kilise şimdi de Habibinecar olan cami yıkıldı. Büyük bölümü yıkıldı. Yine Osmanlı dönemine ait uzun e, uz, köprünün başında bulunan Ulu cami yıkıldı. Ortodoks kilisesi neredeyse tamamı ikinci depremde hasar gördü. Protestan kilisesi tamamen yıkıldı. Katolik kilisesinin büyük bölümü tahrip oldu. Ve eski Antakya'da bütün sokaklar e, tahrip oldu ve binalar yıkıldı. Ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Şimdi işin dramatik tarafı daha e, molozlar kaldırılmadan ki bu molozların içinde e, birçok e, kaybımız var. E, daha üzücü taraf 42 bin değil. Sadece ve sadece Antakya'da kaybımız 100 bin. Bunu ben söylemiyorum. Bilim insanları Hı. söylüyor. Hatta daha fazla olduğunu söyleyenler var. Şimdi bu durumda siz siyaset anlamında söylemiyorum. Teknik anlamda söylüyorum. Bunu ben söylemiyorum. Geologlar işte diğer bilim insanları inşaat mühendisleri söylüyor. Daha Antakya'da daha dün 4.5 Samandağ'da bir e, artçı yaşadı. Ve artçılar 6 ay, en az 6 ay sürecek deniyor. Siz Bunları bilerek nasıl inşaat yapmaya kalkarsınız? Bu bir. İkincisi daha şehrin tümüyle planlamadan yani yeni Antarkya nasıl kurulacak? Bütün altyapı nasıl yapılacak? E, binaları bile saptamışlar, Dört beş katlı olacak. Peki o insanların yaşam alanları, işte, hayatlarını sürdürecekleri, yiyecekleri şeyler hiçbiri planlanmadan sadece bina yaparak siz şehir planlayamazsınız. Burçin Hanım siz daha iyi bilirsiniz. Yani kent planlamasını benden bütün altyapıyı tasarlamadan yani koca bir şehirdir eski Antakya yine Antakya tasarlamadan siz kazmayı vuramazsınız işin üzücü tarafı bu bütün Antakya kaygısı bu tabii ki diğer şehirlerde aynı kaygıyı taşıyor ama Antakya bakın çok özel bir yer yani evet. ilk kilisenin ilk caminin olduğu yerler dinsel yapıların olduğu bir yer kaldı ki çok yüksek bir kültürü var gerçekten evet, yer altında da, da çok katmanlar var Antakya'da tabii sizin ki. de söylediğiniz gibi şimdi onların bazıları da aslında ulaşılabilir hale geldi diyelim. Üstündeki Yok hayır. Yok öyle öyle bir şey, öyle bir şey yok. Yani e, yıkılan yerler e, yani ancak kazarsanız bulursunuz. Bir de bir e, bunu söylemeden geçemeyeceğim. Lütfen özür diliyorum. Bir de ibretlik bir müze otelimiz var. Yani Antakya'da <gülüyor> Evet, Antakya'da büyük, değil mi? Hı, evet, büyük ileride. bir alanına, Evet, büyük bir arkeolojik alanı bulunuyor ve oraya ısrarla ve inatla müze otel yapılıyor. Kimin yaptığı, nasıl yaptığını spekül etmek istemiyorum. Onu belki başka bir zamanda ya da gerçekten sorarsanız da hikaye anlatırım. Çünkü vaktimiz yok. Şimdi evet. bakın, kazı, yani müze otele gittiğiniz zaman baka, baktığınızda bir buçuk metreden mozaiklara ulaşıyorsunuz. Bu kadar yakın mozaik. Evet, yani onu demek istedim. Yani zamanında evet. üstüne yeni yapı yapılmış olabilir ama şimdi onlar Tabii. da ortaya ulaşılabilir ortaya hale geliyor. Tabii, daha, daha kolay bir örnek vereyim ben. Antakya'nın Roma villaların olduğu Harbiye'de yani yazlık çok güzel bir böyle bir e, sayfa yeridir. Bir değil yarım metre kazıldığı zaman villaların mozaiklarına rastlanıyor. Evet. Bu kadar bu, an, bu anlamda zengin bir şehir. Şimdi kazmak isterseniz tabii kazarsınız bir buçuk iki metrede şehrin yapılarına rastlayabilirsiniz. Ama niye kazalım? Koruyamadıktan sonra niye kazalım? Kazmak kolay. Bakın Türkiye'de yüzlerce kazı yapılıyor. Ee, onlar hocalarımız iki buçuk, üç ay kazıyorlar. Sonra koruma kültür bakanlığına kalıyor. Ben bunu çok sık söylemiştim Ankara'da çalışırken. Koruyamayacağınız yerleri lütfen kazmayın. Böyle arkeolojik alanı korumak çok evet. kolay değil. Bir. ikincisi, Türkiye'de yaklaşık on tane ören yerinin dışında hiçbir alan kültür bakanlığının malı değil. Vatandaşın toprağı, Ege'de vatandaşın zeytinliği, vatandaşın evi. Yani bunları planlamadan e, kazı yapmak doğru değil. Antakya'ya dönersek, şimdi bir yani soru sormadınız ben ama söylemek istiyorum. Kazı Başkanlığı kuruldu. Kültür Bakanı bir toplantı yaparak bir kazı başkanlığı oluşturdu ve 10 ilde... Son şey değil mi? En son Kültür bakanı böyle bir... E, evet, iki gün önce bir açıklama yaptı. 10 ilde bir, yapılacak kazılarla ilgili kazı başkanlığı kuruldu. Antakya bağlamını söylersek, Antakya'da şu an dört tane arkeolojik kazı var Amikovası'da. Bir tanesi Antakya içinde, hipodromda bir kazı var. Diğer üçü de Amikovası'nda üç kazı. Onlar zaten her sene gelip kazı yapıyorlar. Şimdi Antakya'daki arkeolojik yeni arkeolojik kazıları merak ediyorum ben. Nereye kazacaksınız? Nereye kazsanız? Hiç hoşlanmadığım şekilde hep yanlış kullanılıyor. Tarih fışkırıyor. fışkırıyor. Yani ben su fışkırır diyorum. Tarih nasıl fışkırsın? Hep böyle yanlış kullanıyor ama herkes yanlış kullanıyor bu kelimeyi. Bulunuyordur, fışkırmaz toprak. Şimdi kazarsanız çıkar, kazarsanız çıkar. Bunun da bir planı programı yok. Yani, yani başına gelen... Şunu söylüyorsunuz kız galiba değil mi? Yani evet kazarsanız tabii çıkar ama esas mesele bunu kazıp çıkarttıktan sonra nasıl koruyacağız? Yani bunu evet. düze mi yapacağız, ne yapacağız evet. değil mi? Evet. Şimdi bakın, ben de düzelteyim. Sanat... Ben kazalım çıkaralım manasında değil de yani planlarken yok yok. bunun düşünülmesi gereği için Kesinlikle öyle katılıyorum. Tabi anladım ben sizin demek istedik. Bir kere plan yapmadan yani bir yeri kazmadan önce bir fizibilitesi yapılır. Bir planı yapılır. Yani bir tane başına hoca üç tane beş tane öğrenciyle arkeolojik kazı yapılmaz. Arkeolojik kazı bütün disiplinlerin içinde olması fizikçisi, kimyacısı, jeologu, hayvan bilimcisi birçok disiplin içinde olması gereken kazılar. Evet. Ve açıklamada bulunmuşlar, öğrenci istiyorlar, yüksek lisanslı doktoralı insanları çağırıyorlar bu tür çalışmaları. Şimdi bakın bu da plansız. Sen önce ne yapmak istedi bana bir açıkta, nerede kazı yapmak istedin? Sadece Antakya'yı konuşmuyorum, diğer iller için de söylüyorum. Orada da zaten süre gelen bir takım arkeolojik kazılar var. Yenisini mi eklemek istiyorsun? Bir tane doçent bir doktorun kapasitesi, herkesi tabii tenzih ediyorum. Arkeolojik kazı bilgi birikimi istiyor. Kazı yönetmek kolay. Yani bir tarım arazisini yönetmiyorsunuz. Bir arkeolojik kazı yönetiyorsunuz. Bir kere bunda çok eksik var ve de çok yanlış var. Diye düşünüyorum. Senhan Bey size bir şey sormak istiyorum bu bağlamda. Ne? Yani geçenlerde daha yani bir 10 gün önce galiba Kültür ve Turizm Bakanlığı işte yine Antakya için ilk açıklamalardan biri buydu bakanın. Yani Antakya için yeni bir hikaye yazacağız dedi o zaman ve dedi ki Burayı gastronomi, kültür ve turizm üzerinden ayağa kaldıracağız. Acaba yani bu alelacele böyle burada bir kazı başkanlığı kurulması ve kazılar üzerinden böyle bir e, kazı yapalım meselesi. Yani çünkü tabii turistik bir şeyi var bunun. Evet. Hani kazılarla ortaya çıkarıp e, işte kültür rotası yapacağız dedi. E, evet. Böyle turizmle bir bunun bağlantısı kesin var. Oysa ki siz şey diyorsunuz, Antakya'nın bir ruhu var diyorsunuz. bu ruh. Aslında bu tarihle birlikte yaşayan bir kentten, kentlilerden bahsediyoruz değil mi? Tabii ben yani onu hemen sizin... özettiğim size. Mesela Antakya ziyarete geldiğinizde yani, işte bunlar 20 gün önce, Antakya'da hiçbir şey görme şansınız yok. İşte müzesi, Sempian Kilisesi, Uzun Çarşısı, işte hani çok merak ederseniz işte üstündeki çelik yünü olan müze oteli görürsünüz. Fakat Antakya'dan giden, Hiçbir şey görmediği halde tekrar gelmek istiyor. Çünkü Antakya insanı sarıyor. Antakya'nın bir ruhu üzerindeki böyle bir ruhani bulutu vardır ve Antakya'yı gelen mutlaka kabul eder. Ve giden son derece Antakya'dan mutlu dönür. Yani hiç kimse şikayet etmez Antakya'dan bir şey görmedik diye. Çünkü yemiştir, dolaşmıştır, satın almıştır ürünlerden ve çok mutlu dönmüştür. Şimdi ben adını söylemek istiyorum. Bir yayın organında, bir gazetede bunu anlattım. Şimdi kültür yolu Sordum ben nedir kültür yolu? Demin söyledim baharat yolu, İpek yolu ve Kral yolu'nun geçtiği bir kavşaktan söz ediyoruz. Nasıl bir yol düşünüyor bakan? Bilmek istiyorum dedim ben. Hangi yol? Bıraksınlar yol falan yapmayı. Antakya zaten kendisi olarak var ortada var. Turizm kenti olmasına da ihtiyaç yok. Bakın saçıklara baksınlar kaç ziyaretçisi olmuş Antakya'nın Antakya arkeoloji müzesinin. Şimdi böyle bir takım bilgisiz ya da bilgilendirilmeden konuşuluyor. Yani Antakya ya Antakya'ya dokunmasınlar yeter. Bıraksınlar kendi haline. Antakya zaten kendisini onarmaya hazır ve onaracaktırdı. Bir şey daha söyleyeyim. Son çıkan genelgede e, alınan o kararnamesinde sinde Hiçbir sivil toplum örgütünü, hiçbir uzman kuruluşu, hiçbir mimarlar odası, işte mühendisler odası, odasını falan kabul etmeden toplantılar yaptılar. Bu bütün 10 tane ile, ile haksızlıktır diye düşünüyorum ben. Orada yaşayan insanların fikrini almadan siz nasıl yeni şehirler kurabilirsiniz ki, nasıl yeni şehirleri organize edebilirsiniz ki, kaldı ki organizasyon eksikliği var yani. Depremde bile bunu başaramadılar. Orada nasıl başaracaklar? İnanın bilmiyorum. Evet, yani aynı şeyi Antakya için de söyleyebiliriz. Yani yeni bir hikaye yazacağız dedi bakan. Oysa ki Antakya hikayesi zaten olan bir şehir. Ve ben bu hikayeyi de, yani dediniz ki, yani buradaki bütün bu tarihi katmanlarla insanlar, şehirler birlikte yaşaya gelmişler. Evet. Ya şimdi de, tekrardan bu yaşantıyı yeniden kurmak, bu Antakya'yı yeniden hayat, yaşam merkezi haline dönüştürmek tarihiyle birlikte değil mi? Bir tarihi kat, bütün katlılık anlarıyla. Evet, bu da ancak şehirlerin yapabileceği bir şey. Yani, tabii ki. Antakya'nın hikayesi, bakın dünyada örneği yok, 2300 yıl önce kurulmuş ve hala ismiyle devam eden bir şehirden söz ediyoruz. Akademi Edyo'ya yürün lütfen. Akademi Edyo'da İngilizce Antiyok ya da yazın. 50 bin tane bakın 50 bin tane makale ve doktora bulacaksınız. Türkçe Antakya yazın o da en az 25 binden aşağı değildir. Şimdi bu kadar üzerine çalışma yapılmış bu kadar üzerine hikayeler ve tezler yazılmış bir şehirden söz ediyoruz. Antakya yeni hikaye yazmaya gerek yok Antakya zaten var. Aslında okusunlar birkaç kitap Antakya'nın hikayesini görecekler zaten. Ve uzmanlık bilgisi de var tabi şimdi Antakya'nın depremler tarihi de var. Evet. Çok deprem de geçirmiş. Hani bu deprem evet. de aslında hem yönetim açısından hem işte orada yaşayanlarla birlikte bir yeri yeniden hayata döndürmek diyelim ona ayağa kaldırmak deniyor da ayağa kaldırmak değil. Yaşama Çok döndürmek güzel. aslında orada evet. yaşayanların da maneviyatını düzeltecektir ve onları bir şekilde meşgul de edecektir yani kendi kentlerinde değil mi? İyileşmelerine... Tabii. Yardımcı olacaktır. Evet. Tabii. Şimdi bakın hala bugün Antakya'da çadır ihtiyacı var. Evet. Çadır, çadır. İnsanlar kendi serelerinden söküp çadırlar yaptılar. Çiftçilerden söz ediyorum, köylerden söz ediyorum. Hadi kentin için biraz daha belki iyi durumda ama Samandağ'da çadır eksikliği var. Defne'de çadır eksikliği var. Bunlar büyük şehirlerden söz ediyoruz. Köyler bile değil. Tabii biz bunlar varken bir yandan da hani kültür varlıklarını konuşuyoruz. Şimdi bunların sırası değil gibi de düşünülebilir ama tabii hayatın çok önemli bir parçası böyle şehirlerde. Ve çevre yerleşimleri de Antakya'nın Samandağ gibi. Evet. Oralar da biraz gözden uzak kalıyor. Oralarda da çok değerli kültür varlıkları var. Şimdi ben... Üretim var yani üretim evet. alanları var. Değil mi? Onların Biliyor, hepsi birden. Tabii biliyorsunuz insan olmadan kültür varlığı olmaz zaten. Olmaz, yani evet. İnsan olacak ki kültür varlığı olsun, kültüren miras olsun, yaşam biçim olsun. Kültür dediğimiz şey odur zaten. Bana evet. bir soru geldi, onun henüz yanıtını vermedim bir dergiden, bir gazeteden. Karşılaştırma soruyor, insan, mı, insan hayatı mı, kültür varlığı mı, hayatı mı diye böyle bir <gülüyor> tuhaf bir soruydu. Hazırlıyorum bana vereceğim cevabı da biliyorum yani. İçişedir o, ayrılmanız yok. Öyle bir şey, hangisine öncelik verelim ki böyle bir tuhaf soruydu. Ee, ama yani önce insan tabii ki kültür varlığı onun arkasından geliyor. Beraber konacak bunlar. Yani kültür varlığını böyle bir müzede izlersiniz ama bir şey anlam ifade etmez. Ama yaşadığı zaman kültürel miras bir anlam kazanır. Evet. İnsanla beraber. İnsanın tarihi aslında. Tabii yani ki evet. can, canları kurtarmak en önce gelen şey. Tabii ki bunu kimse tartışmaz bile. Ama bunlar da bir cam yani, onları da sonrasında Tabii. kurtarmak gerekiyor. Mutlaka, evet. mutlaka, mutlaka. Kaba mutlaka. hareketlerle yaklaşmamak gerekiyor, ince evet. yaklaşmak gerekiyor. Kesinlikle. Sizin peki böyle bir çalışmaya yönelik ileriye doğru hazırlıklarınız var. vardı? Zaten evet, öncesinden var. vardı diyorsunuz. Evet. Birçok platformun içindeyim, izliyorum en azından ne yapıyorlar. Hani yalnız iş yapmamaları adına kendi adıma düşünüyorum. Büyükşehir Belediyesi İstanbul'un Büyükşehir Belediyesi Antakya'yı seçti ve orada bir konteynır kent kurmayı daha doğrusu bir yönetim merkezi kurma çabasında. O hazırladığınız zaman Antakya'ya gidip onlarla beraber çalışacağım ben öyle planlıyorum. Yani Aha. şehrin tekrardan ortaya kalkması için ayağı demiyorum da ortaya çıkması için. Evet. Bir de sizin galiba şey var değil mi? Eski Antakya sokakları haritalama projesi gibi zaten yani evet. çok böyle belge var, bilgi evet. var onu, değil mi? Evet, yani onu, evet. Da çok evet onları yani Google'a e, büyük bölümünü Eski Antakya'nın görüntüyle Google'a yükledik. iki sene önce e, Toronto Üniversitesi ile beraber gerçekleştirdik onu. O devam edecekti de bu sene ama inşallah e, bizim bilgiler işe yarar diye düşünüyorum ben. Ama önceden toplanmış bütün bilgiler çok kıymetli şimdi. Evet, evet. E, bütün bu söylediğiniz çalışmalar da çok kıymetli. Evet. Yani çok fazla çalışma var. E, onların... Şey çok önemli değil mi Burçin? Yani hani şehirlerin belki katılımını sağlayacak. Yani burada yeniden Antakya hakikaten bir tarihi yaşayan bir e, kimlikli bir şehir olarak tekrar bütün katmanlarına kavuşacak. İşte bu işi yaparken şehirlerin bir fiil aslında hem kendilerinin hem şehirlerin yarasını sarması ve yeniden bu ruhu ortaya çıkartması, şehirlerin bir fiil çalışması nasıl sağlanabilir? Bu aslında bir soru. Ya bunun böyle çok da örneği var mı? Türkiye'de bilmiyorum. Yani bir fiil şehirlerin arkeolojik alanlarda çalışması, eski dokuların tekrar inşasında çalışması, o dokümanların yorumlanmasında çalışması, bir fiil şehirlerin buna el atması değil mi? Kenan Bey. Evet. Çok doğru söylüyorsunuz. Yani Antakyalı, Antakya'nın uzmanları, Antakya'nın teknik insanları, Antakyalılar olmadan Antakya'ya bir şey yapamazsınız. Yaparsınız tiyatro dekoru gibi kalır hepsi yaparsınız ruhunu ama Antakya hiçbir zaman ruhunu kaybetmeyecektir ne yaparsanız yapın o bir şekilde böyle bir e, kendisine benzetecektir ne yapılırsa yapılsın çünkü Antakya'nın öyle bir ruhu ve karakteri var çok önemli bir şey tabi bu, buna bu kadar güvenebilmek de çok önemli bir şey mesele bunu iyi organize etmek aslında yöneticilere düşen bunları organize etmek ve biraz kenara çekilmek ama Evet. Ee, sen şeyden bahsediyorum Burçin bu son bakanlığın e, evet Kenan bahsediyor. Bey söz etti ondan başta o yüzden ben o konuyu hmm. tekrar açmadım o, o konuda konuşuldu çeşitli kararlar alınıyor tabi çok hızlı bir dönem ee, bunlar yavaş yavaş inşallah durulur ve daha sağlıklı kararlar daha almaya yavaş. doğru yönelir Kenan Bey değil mi dilerim evet umarım daha doğrusu ve Antakya ruhu da bunu buraya doğru e, yönlendirecektir. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani e, endişe etmesinler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Antakya ruhu e, hepsini kendisine benzetecektir. E, ruhu ruh olarak benzetecektir diye düşünüyorum. Çok teşekkür evet. ederiz Kenan Bey. Ben teşekkür yani, diyeyim, ediyorum davetiniz evet, için. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Benim için evet. önemli bir kıymetliydi bu konuşma. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızı takip edeceğiz. Tekrar ileride te, e, İyi haberlerle buluşmak üzere diyelim. Birlikte de çalışacağız Değil inşallah. Mi? Hep beraber. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.